Yaşam için teknoloji. Merhaba. Dikenden Ayşegül Kasap'ın haberine göre zeytinlikleri madenciliği açacak yönetmelik değişikliğine dayanarak Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy'de zeytin ağaçları köklenmeye başladı. İkizköy halkı ağaçlarını korumak istediklerinde şirketin güvenlikleri ve jandarma engeliyle karşılaştılar. En az 30 zeytin ağacı köklerine zarar verilerek söküldü. Ağaçların çoğu asırlık. İkiz köyden çevre aktivisti Deniz Gümüşer ise şöyle konuştu. Ağaçlar kepçeyle sökülmüş. Özenli bir şekilde sökülmüş değil. Bir iş iş makinesiyle kepçeyle löp diye girmişler. Adamlar bütün zeytinliği talan etmişler. Önüne gelen zeytini söküp atmışlar. Ağaçların hepsinin kökleri zarar görmüş. Bu ağaçların tekrar canlanma şansı yok demiş Deniz Gümüşer. 1 Mart'ta maden yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş. Topu da zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesinin önü açılmıştı. Milas muhtarlığının aktardığına göre ikiz köylüler eskiden kamulaştırılmış alanlardaki zeytin ağaçlarını kendilerinin kesmesini ya da taşımasını aksi takdirde şirketin bu ağaçları keseceğini taşıyacağını bildirmiş. Köylüler ise ağaçlara kesinlikle dokunmayacaklarını belirterek milas kaymakalılığına dilekçe vermişlerdi. Yönetmelik kanundan üstün değil. Biz kanunlara ve anayasaya bağlıyız ve ona sonuna kadar savunacağız. Kaymakam'ın köylüleri yanıtı ise zeytin bizim de zeytinimiz. Zeytinlerimiz kanuna emanet olmuştu. Konuyla ilgili imza kampanyası Change.org Taksim İkizköy Direniyor adresinde devam ediyor. Türkiye'nin birçok kuş gözlemcisi 25-27 Mart'ta Antalya'da buluştu. Geçen yıl büyük orman yangının da yaşandığı Manavgat ilçesi Denizkent meykiğinde 80 kuş gözlemcisi bir araya geldi Antalya kuş gözlem kampında. 3 günlük Manavgat kuş gözlem kampında toplam 120 türü gözlendi. Bu türler arasında ender görülen dağ cılıbıtı, poyraz kuşu, tarak diş, kırbay kuşu ve büyük cılıbıt da yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale dahil Türkiye'nin birçok ilinden gelen doğa meraklıları 3 gün boyunca kuş gözlemi yaptı. Kamp düzenleyicilerinden Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Gökçe Coşkun, Antalya'nın özellikle ilkbahar döneminde kuş göçünün yoğun yaşandığı yer olması ve birçok habitatı barındırması nedeniyle özellikle ilgi çektiğini söyledi. Frontiers in Forest and Global Change dergisinde yayınlanan Ormansızlaşmanın görünmeyen etkileri iklim üzerindeki biyofiziksel etkiler başlıklı araştırmaya göre ormanlar küresel ve yerel sıcaklıklar üzerindeki fiziksel etkilerden dolayı İklim kriziyle mücadelede düşünüldüğünden çok daha büyük ve karmaşık bir rol oynuyor. Ormanların karbon emici rolü oldukça iyi biliniyor. Ancak araştırmayla ortaya konan veriler, ormanların karbon depolamanın ötesinde iklim faydaları sağladığını, enerjiyi ve suyu fiziksel olarak dönüştürme biçimleri nedeniyle de havayı serin ve nemli tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Guardian'dan Lina Lacani'nin aktardığına göre, Ormanların karbon yıtağı olmasının dışında faydaları ilk kez gözler önüne serildi bu çalışmayla. Latin Amerika, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'yı kapsayan tropikal yağmur ormanları kuşağının yerel ve küresel faydaları çok olduğunu ortaya koymuş bu araştırma. Ve araştırmayı yapan Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya'dan bilim insanları kimyasal bileşiklerden türbülansı ve ışığın yansımasına kadar Biyofiziksel etkilerin karbondioksit ile birleştiğinde ormanların gezegeni en az yarım santigrat derece daha soğuk tuttuğunu tespit etmiş. Çok önemli bir iklim etkisi. Küresel iklim değişikliğinin etkisi ani ve şiddetli yağışlarla kendini Karadeniz'de de gösterdi. Sel ve heyelanlar sıcaklık artınca arttı. Sıcaklık artışı ile aniden erimeye başladı karlar. Toprak da yumuşadı. Böyle olunca heyelan meydana geldi. Son 2 haftada Ordu'da 293, Trabzon'da 30, Samsun'da 26, Giresun'da 20, Rize'de 18, Artvin'de 6, Gümüşhane'de de 2 heyelan meydana geldi. Trabzon'un Tonya ilçesindeki heyelanda ise ne yazık ki otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Heyelanlarda evler ve yapılar tabii ki zarar gördü tarım arazileri de aynı şekilde. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu ise bu yıl kar yağışlarının ülkede yaşanan kuraklık açısından sevindirici olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu kar yağışları da her ne kadar heyelanlara neden olsa bizlerin için oldukça faydalı. Çünkü su sonuçta toprak için. İzmir Körfezi'nde deniz suyunun geçen hafta etkili olmasıyla Poyraz ve Gelgit nedeniyle yaklaşık 80 cm çekilmesi tarihi pasaport iskelesine vapurların yanaşmasını engelledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz taşımacılığından sorumlu şirketten yapılan açıklamada İzmir körfezinde su seviyesinin düşmesi nedeniyle pasaport iskelesi geçici olarak kullanıma kapatıldı dendi. Açıklamada bu haftaki seferler Alsancak iskelesinde aktarıldı. Denizin çekilmesi konak ilçesindeki iskelenin bulunduğu sahil şeridinde de görüldü. Kıyı kesimindeki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar söz konusu durumu geçen haftalarda etkili olan Poyraz ve gelgite bağladı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl